Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali El-Bakara Suresi 197-231. ila Ayetler Hac bilinen aylardadır. Şevval, zilkade ayları ve Zilhicce'den 10 gün. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız, Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp, Karşı gelmekten sakınarak, Azabımdan korunun. Haç mevsiminde ticaret yaparak, Rabbinizden bir lütuf, Bir rızık aramanızda, Size bir vebal yoktur. Arafattaki vakfeden, Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman, Meş'ari haramın yanında, Müzdelife'de, Allah'ı dua ve telbiye ile an. Ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi, siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki, siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Arafat'taki vakfe, yani durma, haccın rükümlerinden olup, arefe günü zeval vaktinden, Kurban Bayramı'nın birinci günü, Tan Yeri ağarıncaya kadar, Herhangi bir zamanda yerine getirilir. Kureyş ve dini Kureyş ile aynı olan bazı müşrik kabileler, de vakfe yaparlardı. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafattan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah, çok bağışlayan, çok esirgiyendir haç ibadetlerinizi bitirdiğinizde vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'a'nın insanlardan kimi ey Rabbimiz bize vereceğini dünyada ver der artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur Onların kimi de, ey Rabbimiz bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde, tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Teşrik günleri, Kurban Bayramı'nın ikinci gününden başlar, dördüncü günü ikindi vaktine kadar devam eder. Teşrik tekbiri ise, Arefe günü sabah namazında başlar, dördüncü günü ikindi vaktine kadar devam eder. Kim iki günde zilhiccenin on bir ve on ikinci günlerinde minadan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız. İnsanlardan öyleleri vardır ki onun dünya hayatına dair aldatan yaldızlı sözü senin hoşuna gider ve hatta bunlar sözlerinin özlerine uyduğu konusunda da Allah'ı şahit tutar. Halbuki gerçekte o İslam'ın ve Müslümanların en azılı düşmanıdır. Bu ayet münafıklardan Ahnes bin Şurayk hakkında indi. Bu kişi tatlı dilli olmakla birlikte cani ruhlu bir kimseydi. Mekke'nin fethinden sonra müellefe kulüptan sayılıp ganimetten kendisine pay ayrıldığı, sonraları İslam'dan tekrar çıktığı kaydedilir. O dönüp gidince veya iş başına geçince Allah'ın emrine karşı gelmek ve hevasına uymakla ülkede fesat çıkarmaya, harsı, ekonomiyi, kültürü ve nesli mahvetmeye çalışır. Allah ise fesadı, Bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakın denildiği zaman kızar da gururu kendisini daha fazla günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. Orası ne kötü bir yataktır. Kimi insanlar da Allah'ın rızasını kazanmak için canını feda eder. Allah da kullarına çok şefkatlidir. Süheyb Er-Rumi radiyallahu anh, Mekke'den Medine'ye hicret edecekti. Müşrikler engel oldular ve ancak malını burada bırakırsan hicret edebilirsin dediler. O da malını terk edip dini için hicret etti. Böylece o ve benzerleri bu ayeti kerimeyle ilahi övgüye mazhar oldular. Ey iman edenler! Hepiniz çekişmeyi bırakıp Kur'an'ın prensiplerinde toplanarak İslam'la toplumsal ve evrensel barışa, güvenliğe tam anlamıyla İslam'a girin. Şeytanın ve benzerlerinin izinden gitmeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır haram ve helal hakkında size bunca açık deliller ve gerçekler geldikten sonra, İslam'ın hak yolundan kayarsanız, bilin ki Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Onlar, Kur'an'a, İslam'a karşı olup şeytana uyanlar, İlle de bulut gölgeleri içinde kendilerine Allah'ın azabının ve azap için meleklerin gelmesini ve helak olup gitmeleriyle işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Halbuki bütün işler ve hükümler hakkında karar vermek Allah'a aittir. Resulüm, İsrailoğullarına bir sor. Onlara geçmişte nice açık ayetler, mucizeler verdik.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 Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meali. El Bakara Suresi 197 ila 231. ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren. Dipnotlar Fatih Özku.